الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا ونفعنا بما علمتنا وارزقنا حبك وحب ما ينفعنا حبه عندك Bugün Kur'an-ı Kerim'in Mushaftaki sıra itibariyle 27. Suresi olan Enneml Suresine inşallah başlayacağız. İleride göreceğimiz üzere burada karınca vadisinin yakınlarından Süleyman aleyhisselamın ordularıyla birlikte geçtiği esnada bir karıncanın ey karıncalar meskenlerinize giriniz Süleyman ve beraberindeki ordusu sizi fark etmeyerek sizi kırıp dökecek kırıp dökmemeleri için Yuvalarınıza giriniz demesinden bu ayette neml kelimesi, nem çoğul karıncalar demektir. Nemletün bir dişi karınca bunu söylüyor. Nemletün kelimesi ben hareketle okul medreselerde özellikle yeni nahi okumaya başlayanlara soru sorarlar derler ki Süleyman aleyhisselam ile konuşan karınca erkek miydi? dişi miydi? evet erkek miydi? dişi miydi Süleyman? Ha, oradan çıkardın <gülüyor> veya açığı vermişiz baştan beri iyi dikkat ediyor tamam Süleyman aleyhisselam kazandı <gülüyor> şimdi eee Nereden biliyorsun? Olur ya dişi karınca dedi. Nereden biliyorsun? E, orada nemletün diye biliyorsa aa, tamam sen iyi bir öğrencisin, <gülüyor> uyanık bir öğrencisin derler. Okumuş demek geliyor. Okumuş o mevzuyu. E, okumuş veyahut da anlamış yani tamam dişi olduğu için sonuna bite gelir. Ondan dolayı nemletün bir dişi karınca diye söylerler. İşte sure ismini oradan Alıyor. Tabi dediğimiz gibi daha önceleri surelerin isimleri tevkifidir. Yani Peygamber aleyhissalatü vesselamın sureleri isimlendirmesinden ötürü veya o sureye o ismin verilebileceği ile ilgili bize bir rivayetin ulaşmasından ötürü biz o surelere bir veya birden çok isim veririz. Hangi isim ile meşhur ise bir sure veya denilmişse o sure tevkifidir. Yani bu konuda peygamberden bize bir nakil gelmiştir de onun için ümmet o ismi vermiştir. Dolayısıyla ashab kiramdan itibaren bizim bildiğimiz ve öğrendiğimiz kadarıyla bütün Müslümanlar, birbirlerinden aktararak ve bütün mushaflar, bütün hafızlar bu sureyi de diğer surelerin kendi isimleriyle tanındığı gibi Nem Suresi olarak bilmişlerdir ve öyle bahsetmişlerdir. Mekke'de inmiş bir suredir. Bu konuda İslam alimleri arasında görüş ayrılığı yoktur. Zaten Mekke surelerin de Medeni sureler yani Medine'de nazil olmuş surelerin de muhtevalarını al, bak, muhtevalarına baktığımız zaman bu surelerin Mekki mi, Medeni mi olduğunu çoğunlukla anlarız. Nadirdir insanı üslubundan ötürü ya bu sure Mekki de olabilir, Medeni de olabilir dedirtecek sureler azdır. Üç dört tanedir belki diyelim ki Rahat suresi biraz. Belki İbrahim Suresi biraz, belki Nahl Suresi bazı yönleriyle olabilir o kadar. E, 93 ayet-i kerimeden e, ibarettir. Sure Kur'an-ı Kerim'in orta uzunluktaki surelerinden birisidir. E, mukatta harflerle başlayan, Surelerdendir ve bu sure diğer ta ve sin harfleriyle başlayan surelerle birlikte tavasin diye bilinir. Tasin diye başlayan sureler manasınadır. Bismillahirrahmanirrahim. Tasin, tilke ayatul kur'ani ve kitabin mubid. Tavesin dediğimiz gibi mukatta harflerdir ve bunların murad bundan muradın ne olduğunu Allah'tan başkası bilemez. Bu hususta nakledilmiş olan rivayetlerin birçoğu da ya asılsızdır veya pek kavi değildir. Onlara iltifat edilmemelidir. En güçlü kabul edilebilir açıklamanın ilki bunların ne manaya geldiklerini biz insanların bilemeyecekleri buyruklardan olduklarıdır. Bir diğer görüş aslında e, bu görüşün ikinci bir görüş değil, belki başka ayet-i kerimelerden çıkmış bir görüştür. Yani Kur'an-ı Kerim mucize bir kitaptır. Cenab-ı Allah adeta bu mukatta harflerle Kur'an'a itiraz edip onun bir insan kelamı olabileceğini söyleyenlere siz Arapça konuşuyorsunuz. Arapçanın kullandığı harfler de bellidir. Bu surelerin, Kur'an-ı Kerim'in tamamının da bu harflerden başkasını kullanmadığını görüyorsunuz. Yani Arapça bir kitaptır. O halde siz de Arapçayı iyi konuşan ve bilen insanlar olarak Kur'an'ın da kullandığı harfler sizin harflerinizdir. Dolayısıyla siz de aynı harfleri kullanarak haydi Kur'an'ın benzeri hatta bir suresinin benzeri siz de uydurma bir sure getirin Al demek anlamında bir meydan okumadır. Tilke ayatul Kur'an Şu Kur'an ayetleri var ya ve kitabim mubin <gülüyor> ve Apaçık bir kitabın ayetleri. Yani şunlar, şunlar Kur'an'ın ve apaçık bir kitabın ayetleridir. Mubin dediğimiz gibi kendisi de apaçık, bildirdiklerini de apaçık bildiren demektir ki ikisi de aynı manadadır. Zaten kitabın kendisi apaçık olmasa onun bildirdiklerinin de apaçık olması mümkün değil. Çünkü bu kitabın kendisi de bildirdikleri aynı şeylerdir. Kitap neyse onları bildiriyor. Neyi bildiriyorsa onlar da kitabın kendisidir. İşte bu kitap Kur'an'ın ayetleridir. Bunlar Kur'an'ın ayetleridir. Apaçık bir kitabın ayetleridir. Dolayısıyla bu ayetlere siz, bu açık kitaba siz... Hak ettiği değeri vermeye bakınız. Tilke diye uzağa işaret kullanılması bir manada siz uzağınızda duran bu ayetlere yaklaşınız. Anlamını ihtiva ediyor. Peki nasıl yaklaşılacak? Apaçık olan bu kitabın ayetleri adım adım anlaşılarak Merhale merhale, aşama aşama idrak edilerek uzakta duran bu ayetlere yaklaşmış olacaksınız. Çünkü Kur'an'ım ilk ayeti Fatihadan sonraki. Zalik el kitap. Şu uzaktaki kitap. O uzaktaki kitap sizin hedefinizdir. O uzakta duran o kitabı anlamaya çalışınız. Hedefiniz bu olmalı. O kitapla aranızdaki mesafe her geçen gün biraz daha kapansın. Kapandıkça siz bu kitaba daha çok yaklaşmak isteyeceksiniz. Yaklaştıkça henüz daha hala uzak olduğunuzu. Fakat ona ulaşmak şevkinizin her vakit, her ayet ile daha da tazelendiğini göreceksiniz. Aşkınız, şevkiniz ona doymak bilmeyecek. Bu kitabın lezzetine vardıkça içiniz ifade yerindeyse lezzetinden bayılmayacak. O lezzet sizi lezzet komasına düşürmeyecek. Daha çok yüceltecek. Çünkü bu kitap bunun lezzetini aldıkça adeta nasıl diyelim bu kitap sadece adeta size uzatılmış bir halattır ve siz o halata tutundukça bir güç de bu kitabın e, bulunduğu veya bu kitabın kendisine bağlı olan o halattan bir güç sizi adeta yukarı doğru çekiyor. Siz yukarı doğru yükseldikçe ona daha çok yaklaşmak istiyorsunuz. Onun için buradaki tilke ayatul kur'an bunlar Kur'an'ın ayetleridir. Ve apaçık bir kitabın ayetleridir. Daha başka nedir? Huden bir hidayettirler. Hidayet olarak gelmiştir. وَبُشْرَا لِلْمُؤْمِن۪ينَ Müminlere bir müjde. Size müjdeler verildikçe müjdelerden usanır mısınız? Kim usanır müjdelerden? Dolayısıyla bu kitabın müjdeleri bizim bu kitaba olan susuzluğumuzu daha da arttırıyor. İçiyoruz Kandığımızı zannediyoruz ama daha çok içmek istiyoruz. Böyle bir ilahi Rabbani zevk başka hiçbir kelamda yoktur. Hiçbir kelamda yok. Çünkü bu kitap bizi hidayete iletiyor. Bizim için hidayetin kendisidir. Bir hidayettir. Bu kitabın dışındaki gösterdiği yolların dışındaki bütün yollar yanlıştır. Bütün yollar çıkmaz sokaktır. İnsanı Rabbine ulaştırabilecek biricik kitap bu kitaptır. Bunun dışındaki bütün kitaplar batıla çıkar. Cenab-ı Peygamber bir gün ashab-ı kiramla bir yerde oturuyor. Elindeki çubukla ortadan bir çizgi çiziyor. Ortaya çizdiği o çizginin sağına ve soluna da kesik kesik eğri büğrü yollar, çizgiler çiziyor. Daha doğru. Ondan sonra diyor ki aleyhissalatü vesselam, Bakın diyor, bu ortadaki çizgi Allah'ın doğru yoludur. Sağındaki ve solundaki eğri bürüğlü görünen bu çizgiler ise her birisinin başında bir şeytan bulunup o şeytanın insanları oraya çağırdığı eğri bir yol vardır. Dolayısıyla ne demek istiyor? Şu hidayet yolundan ortadaki dosdoğru yol üzerinden ilerleyeceksiniz. Kur'an hidayetini takip edeceksiniz. Müminler için hem bir hidayettir bu kitap, hem de bir müjdedir. Neyi müjdelediği belli. İsra suresinde belirtildiği gibi, bu kitap bir hidayet kitabı olarak, iman edip salih amel işleyen kimselere de, Pek büyük, pek güzel bir ecir, bir mükafat olduğunu müjdeleyen bir kitaptır. Müminler, iman kalptedir. İmanın nesi vardır? Göstergeleri vardır. Tezahürleri vardır. O müminler imanları neticesinde ne yaparlar? اَلَّذ۪ينَ يُق۪يمُونَ السَّلَهُ Namazı dimdik ayakta tutarlar. İkame ederler. Pek güzel kılarlar. Namazın hukukunu yerine getirirler. Namazı gerektiği gibi kılarlar. Sırtlarında bir yükmüş gibi. Bir an önce aman... Kurtulalım bir kenara bırakalım diye rükuları, secdeleri birbirine karıştırmazlar. Kıraatleri de kelimeleri, ayetleri birbirine karıştırmazlar. Namazda kimin huzurunda olduklarını, kime ibadet ettiklerini, ona kendisinin indirdiği kelam ile yani Kur'an ile nasıl hitap ettiklerini rükû ve secdelerinde onu nasıl anıp tesbih edip şanını yücelttiklerini tahiyatta hangi hadiseyi anımsayarak Rablerinin huzurunda yükselmek istediklerini söylerler, idrak ederler. Namazı bitirdiklerinde verdikleri selam ile Allah'ın kendilerine verdiği müjdeyi, mesajı ve kendilerinin beşeriyete ulaştırmak, insanlığa götürmek durumunda oldukları mesaj olan İslam mesajını idrak ederler, yerlerinden onun için kalkarlar. Tahiyatını verip, tahiyatını okuyup selam veren bir Müslüman, duasını, tesbihatını yaptıktan sonra kalkar. Niçin kalkar? Namazın ihtiva ettiği o en büyük mesaj olan yalnızca Allah'a kulluk edilir mesajını insanlara ulaştırmak için kalkarlar. Ben bunu yaşadım, bunun yüceliğini fark ettim. Ne kadar insan kardeşim varsa onların da bu yüce duyguları ve ibadeti yaşamalarını istiyor. Bu yüce hali ben kendime hasredip içimde saklayamam. Bunu eşimle, dostumla, evladımla, çoluğumla, çocuğumla, komşumla, yakınımla, uzağımla uzanabildiğim herkesle paylaşmak için ben kalkıyorum yerimden yükim ona salat ve yüttün zekat namaz ve zekat ne kadar büyük iki ibadet kardeşler Allah malı biz insanlara iki maksatla vermiştir daha doğrusu o mal suretiyle Allah'a iki türlü ibadet yapalım diye vermiştir. Birincisi kendimizi ve bakmakla muhtaç olduğumuz yakınlarımızı ihtiyaçtan kurtarmak için kullanmak ibadeti. İkincisi insan kardeşlerim arasından, Müslüman kardeşlerim arasından o maldan yeteri kadar sahip olmadıkları için ihtiyacı olan kardeşlerimi kollamak ibadeti. Mal, bu iki yönde kullanılırsa iyidir. Üçüncü bir maksatla kullanılmaya başlandığı andan itibaren aleyhinize çalışan bir silaha dönüşür. Yani mal, İnfak içindir. Kendinize ve ihtiyacı olan sizin gibi mümin veya insan kardeşlerimize. Evet. İlla infak etmek için infak ettiğimiz kişinin Müslüman olması gerekmiyor. Ve yut'imûnet ta'ame ala hubbihi miskînen ve yetîmen ve esîrâ bu sure, bu ayet Mekke'nin ilk dönemlerinde nazil olmuştur. Mekke'deki yoksulların arasında belki müminler vardı. Yetimler vardı. Fakat esirler Mekke'li, Müslüman esir Mekke'de Müslüman esir o zaman henüz yoktu. Buradaki esir kelimesinden bile hareketle İslam alimleri muhtaç kafire de sadaka verilir hükmünü çıkarmışlardır. Kaldı ki zekatın verileceği sekiz grup insandan ikisi nedir? Fakir ve miskinler. Birçok müfessir, ashab-ı kiramdan itibaren tabiin ve yukarısı, yani günümüze doğru birçok müfessir Fakir Müslümanların maddi ihtiyaç içerisinde olanları, miskin de Müslüman olmayanların maddi ihtiyacı içinde olanlarıdır derler. Buna göre, o halde bunlara göre, bu müştehitlere, bu müfessirlere göre zekat kafire de verilir. Sevdirmek için yani. Artık müellefe-i kulüp ayrıca var. O ayrıca var. Onların yoksullarına müellefe-i kulüpte fakir olma şartı yok belki. Belki değil aranmıyor. Olabilirler de. Yani mani değil. Şimdi söylemek istediğimiz şu. Cenab-ı Allah zekat ibadeti ile biz Müslümanlara insanları alçaltan, insanların değerlerini düşüren, insanları bazen izzeti nefislerini ayakları altında almak zorunda bırakan ihtiyaçta kurtarmamızı emrediyor. İnsan mümin de olsa, kafir de olsa şereflidir. İnsan olması itibariyle şereflidir. İnsan olması itibariyle değerlidir. Bizi diğer kafirlerden, yani kafirlerden daha doğrusu, diğer demez, haşa o yanlış anlaşılır. Biz Müslümanları kafirlerden ayıran en önemli özellik budur. Biz hayrımızı, hani halk arasında kullanılır, sen kendine Müslümansın. Hayrımızı sadece kendimize hasretmeyiz. Az önce namazdan bahsettik. Namazdan niçin kalktığımızı söyledik. Kalkamışızın en önemli maksadı kafirleri bizim gibi bu saadete kavuşturmaktır. Fakat bu kadar yetmez diyor Cenab-ı Allah. Namazı kılarlar ve zekatı verirler. Zekat. Zekat malın kırkta biridir. E bir hadis-i şerifte bazılarına göre hadis değildir. Ashab-ı kiramın sözüdür. وَاِنَّ وَا فِي الْمَالِ حَقَّنْ سِوَ <سِوَزَّكَة> diyorlar. Malda zekatın dışında da bir hak vardır. Yani nafaka vereceksin, infak edeceksin. Sadaka vereceksin. İhtiyaç sahiplerinin ihtiyacını karşılayacaksın. Umumi amme hukuku yani devlet hukuku açısından bakarsak gerekirse İslam devleti zekatın dışında zenginlerden devletin ve Müslümanların bir takım ihtiyaçlarını karşılamak için ek zekatın dışında vergi alabilir derler. Zekat esasen vergi değildir. Zekat ibadettir ve yerine getirilecektir. Vergi Devletin kendisine ait kabul edilen bir haktır. Devlete verilmesi gereken bir haktır. Uzun zaman belki hatırlayanlarınız vardır. Efendim devlete ödediğiniz vergiyi zekatınızdan sayabilirsiniz diye fetva veren ne diyeyim ben de bilmiyorum artık böyle diyenlere Rabbim yani affetsin. diye fetva verenler o ne alakası var? Ne alakası var? Devlet benden Allah'ın hakkıdır diye vergi almıyor ki. Ben hani diyorlar ya işte sana elektrik, su, imkan, güvenlik, yol vesaire veriyorum diye senden bunu alıyorum. Diyor. Başka şeyin karşılığıdır. Tabii bir takım hizmetler ifa ediyor. Birilerinin başka türlü cebine giriyor. O onların bilecekleri iş hesabını onlar verecekler. O ayrı bir konu. Ama bunlar aynı şeyler değildir haşa. Hiçbir şekilde o ondan hesap edilemez. Zekat Allah'ın hakkıdır. Allah da bu hakkı ne yapmıştır? Kime pay edileceğini, kimlere verileceğini? Tevbe suresinin ilgili ayetinde tespit ve tayin etmiştir. <gülüyor> <gülüyor> ve hum bil ahireti hum yuqinun Te üstüne tehkid geliyor. Müminler aynı zamanda onlar ahirete de kesin olarak inanırlar. Yakın en ufak bir şüphe ve tereddüt olmaksızın kesinlikle inanmak demektir. Yukinun, yakinen inanırlar. Türkçede bazen yakinen yazarlar. Yakınlıkla alakası yok bu kelimenin Türkçeye girmiş olan şekliyle. Yakindir. Yani üzerine iyi koyacaksın, iyi koyacaksın, iyi de şapkalı yazacaksın. Yakinen Ahirete kesinlikle inanırlar. Kesin olarak iman ederler. Yani hiçbir salih amel iman olmadan Allah nezdinde kıymet kazanmaz. İkinci ayetin sonunda müminlerden bahsetti. Namaz kılan müminler zekat veren müminler. Üçüncü ayetin sonunda da ve onlar ahirete bizzat kesin olarak iman edenlerdir dedi. Yani ifade yerindeyse müminin imanı ile müminin ahirete yakini arasında geçen bir hayat namaz kılmak ve zekat vermekle geçen bir hayattır. Müminin çünkü dünyadaki ameli Ahirete olan imanının bir semeresi ve ahirette karşılığını görmek ümidiyle yapılır. Ya Kur'an-ı Kerim akılları müthiş donduracak kadar müthiş bir kitap. Öyle Allahu Ekber diyorsunuz. Bir ayetin sonunda niye bu geldi? Açık. Açık belli. Çünkü müminin İman etmesiyle yaşadığı hayat neyle düğümlenir, neyle neticelenir daha doğrusu? Ahiretle. Bu ahirete iman. Mümini kafirden ayıran, günümüz materyalistlerinden ayıran en büyük özelliğidir ahirete iman. Materyalist ahirete iman etmediği için iyilik yapmaz. Hele ...parasından kimseye bir kuruş koklatmaz. Diye vereyim ki der. Ben çalıştım oldu Çalış senin de olsun arkadaşlar. Ya çalışıyor ve olmuyorsa ne yapacağız? Böyle yok mu? Var. Cenab-ı Allah'ın imkanı var. Kimisi on dakika çalışır, yüz lira kazanır. On dakika bir şeyler yapar falan gösterir, farasa diyor. Kimisi... 10 gün çalışır 50 lira kazanmaz. Niçin? Cenab-ı Allah 10 gün çalışıp 50 lira kazanmayanı da çalışıp kazanamamasıyla imtihan edecek. 10 dakikada çalışıp 100 lira kazananı da bu kadar kısa zamanda çok para kazanmasıyla imtihan edecek. Ya, Bitti. Femşû fî menâki bihâ ve külûmî rizkî diyor. Yerin omuzlarında yürüyor ve onun rızkından yiyin. Her yürüyen aynı miktarda mı kazanır? Her yürüyen gerçekten ihtiyaçtan kurtuluyor mu? Yok. Gerçekten bu. Rızık meselesi zaten Allah'ın sayısız sırları arasında sırlardan bir sırdır. Veya Aynı parayı kazanıyorsunuz. Birisi hemen onu söyleyeyim ayın üçte biri geçti. Borçlanmaya başladı. Ömrü ay sonunu getirdi. Hala cebinde para var. Bereket farklı bir şeydir. Birinde rakamsal kazanç var. Bereket yok. Ömründe rakamsal kazançla birlikte Allah'ın bir de bereketi var. Enteresanmış. Onun için rızık meselesi daha doğrusu dünya hayatı iman ile anlam kazanır. İman ile her şey taşlar yerli yerine oturur. Zekat veren de, zekat verecek olan da alan da, sadaka veren de alan da. Ahirete iman ve diğer bütün hususlar böyledir. Peki ahirete iman etmeyenlerin durumu ne olur? İman edenlerin durumunu gördük. Neden böyle? Niçin böyle? Peki ahirete iman etmeyince ne olur? İnnellezîne lâ yu'minûne bil ahireti. Zeyyennâ lehum e'mâlehum. Şüphesiz ahirete iman etmeyenlere biz amellerini süslü gösterdik. Ayet-i dikkat edelim. Önce amelleri onlara süslü gösterilerek sonradan ahirete iman etmemeleri neticesine varılmıyor. Onlar önce ahirete iman etmiyorlar. İman etme işlerinin cezası olarak amelleri onlara güzel gösteriliyor. Çünkü insan fıtratı çirkin gördüğünden nefret etmesini gerektiriyor. Bir kimse bir işi hem çirkin görecek, hem onu işlemeye devam edecek. Bu insan fıtratına terstir. Fıtratı tahrife uğramamış bir insan, yaptığı bir işi güzel gördüğü için yapar. Siz mesela veya herhangi bir kimse kokuşmuş bir suyu içer mi? ...mecbur kalmak, kalırsa o ayrı bir konu. Normal şartlarda... ...busu kokuyor ya at onu bir kenara gitsin der. Kader ...mesela... ...soğan doğranmış... ...bir bıçakla karpuz kestiniz. O karpuzu yemezsiniz. En azından... ...temiz bir bıçakla o... ...soğan kokusunun sindiği kısmı keser... ...atarsınız ondan sonra yersiniz. Çünkü insanoğlu Allah tarafından hoşlanmadığı bir şeyi kabullenmemek fıtratıyla yaratılmıştır. Dolayısıyla bir kafir bile kötü amelini kötü olarak yapmaz. Güzel kabul ettiği için yapar. Yani bu zavallı da her bir şeyin Olması gereken yeri oynamıştır. Hiçbir şey yerli yerinde değildir. İman ancak her bir şeyin değerinin yerli yerine oturmasını sanır. İman sayesinde biz iyiyi iyi olarak görürüz, kötüyü kötü olarak görürüz. Onun için Peygamber Aleyhisselatü Vesselam duasında şöyle diyor, böyle diyor. ''Allahümme erine'l hakka Hakan ve rızukne'tiba'a ve erine'l bâti'le bâti'len ve rızukne cittinâbah'' buyuruyor. Yani Allah'ım sen bize hakkı hak olarak göster. Evvela aşağıyı doğru göreceksin. İyi iyi, kötüyü kötü. Ama iyi ve kötünün gerçek değerlerini biçen kimdir? İyiye iyi, kötüye kötü diyecek olan kimdir? Vahyi ilahidir. Vahyi ilahinin iyi dediği şey iyidir, kötü dediği şey kötüdür. Onun için Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Cenab-ı Allah'a böyle dua ediyor. Allah'ın bize hakkı hak olarak göster ve ona tabi olmayı nasip et. Batıl olarak göster, ondan uzak durmayı da nasip et. Tabi hadis-i şerif aynı zamanda şunu anlatıyor. Daha doğrusu bize la havle ve la kuvvete illa billahi hatırlatıyor. La havle ve la kuvvete illa billahin kısaca açıklaması şudur. Allah güç vermedikçe ben bir iyilik işleyemem. Allah bana nasip ve müyesser etmedikçe bir kötülükten uzak duramam. Yani benim iyilik yapabilmem de... ...kötülükten uzak durmam da... ...Allah'ın bunu bana kolaylaştırması ve bu imkanı bana vermesiyle mümkün oluyor. Mümin bu şekilde... ...hayatının her anında ve her bir amelinde... ...Yüce Mevlasıyla ifadelerinde ise ...iman irtibatıyla bağlıdır. İman büyük bir rabıtadır. Mümin ile Cenab-ı Allah arasında... Kopmak bilmeyen ama görülmeyen en müstesna bağlıdır. Allah'la irtibatın en sağlam, en güçlü, en doğru esası imandır. Ve bu imanın gözüyle dünyayı, olayları, hadiseleri, değerleri görebilmek ve değerlendirebilmektir. İşte kafirler... Allah'la irtibatlarını kopardıkları için değerleri, dengeleri, idrakleri ne olur? Ters yüz olur. Amelleri kötü ama onlara güzel görünür. Ya işte insanlığın bedbatlığı burada başlıyor. Bedbatlık Allah'ın ölçüleriyle, Allah'ın öğrettiği vahiy ile Eşyaya, olaylara ve hadiselere bakmamakla başlıyor. Onun için lehum Bu sebeple onlar kör gibi hareket ederler. Hakikati göremezler çünkü. Hakikati göremezler, hakikati idrak edemezler. Rabbimiz inşallah bizlere hakkı hak olarak gösterir ona tabi olmayı nasip vermiyor. Sereyler batılı batıl olarak gösterir. Ondan uzak durmayı bize sereyler inşallah devam edeceğiz birazdan. Inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. İman etmeyenler, ahirete iman etmeyenlere kötü amelleri güzel gösterilir. Bundan dolayı onlar Hakikate karşı kördürler. İşte diyor bunların اُولَٰئِكَ الَّذ۪ينَ لَهُمْ سُوءُ الْعَذَبِ İşte bunlar kötü azap o kimselerindir veya kendilerinin olacak kimselerdir. Kötü azabın kendilerinin olacağı yani kötü azaba uğratılacaklar olanlardır ve fil ahireti humul akhsarun. Bauzu Ve onlar ahirette en ileri derecede hüsrana uğrayacakların ta kendileridir. En ileri derecede hüsrana uğrayacakların ta kendileridir. Niye? Çünkü amelleri dünyadayken kendilerine güzel gösterilmişti. Dolayısıyla güzel bir neticeyle karşılaşırsak, ahiret bile olsa, nitekim Mekkeli müşrikler böyle diyordu, ey Muhammed senin dediğin hak bile olsa, dünyada Allah bize evlat vermiş, mal vermiş, mülk vermiş, ahirette de bunlardan daha iyisi bize verilecek. Zannediyorlar ki dünyada onlara verilen bu imkanlar, Allah nezdindeki değerlerden dolayı veriliyor. Niçin? Çünkü onlar hiçbir şeyi gerçek mahiyetiyle göremiyorlar ki. Doğru görme imkanları bozulmuş. Gözleri bozuk yani. Gözleri bozuk. <gülüyor> Bir adam düşünün ki faraza... Gözü eksikliği 15 numara. Üstüne astigmatı da var, bilbemresi de var, bir miktar katarakt da inmiş. Bir yığın bir yığın şeyler var. Uzak problem, yakın problem, her şey problem. Bu adam eşyayı doğru görebilir mi? Mümkün mü? Göremez. Kafir bu durumda işte. Benzetmek gibi olmasın. ...onun da görme kabiliyeti bozulur. Hiçbir şeyi yerli yerince olduğu gibi adam akıllı göremiyor. Değerlendiremiyor. Onun için güzel iş yaptıklarını zannediyorlar... ...ahirette. ya bu işte bir yanlışlık var galiba diyecekler. Ya ya hiçbir yanlışlık yok denilecek onlar. Onlar da anlayacaklar. O zaman en ileri derecede hüsranda zarara uğramış olacaklar. Olduk olanlar olduklarını anlayacaklar. Bir de kim Kehf suresinde de böyle deniliyor Estağfirullah. Kul hal nunebbiukum bil akhsarina De ki amelleri itibariyle en büyük zarara uğramış ve uğrayacak olanları Size bildirelim mi? Haber verelim mi kimler olacak? Ellezine dallesea'yuhum ve yahsebuna enhum yuhsinuna's sun'a. Gerçekte yapıp ettikleri dalalettir ama iyi iş yaptıklarını zannediyorlar. Gerçekte yaptıkları dalalet olmakla birlikte iyi iş yaptıklarını, güzel iş yaptıklarını zannedenlerdir en büyük hüsrana uğrayacaklar bunlar. Onun için iman gözüyle her şeyi olduğu gibi görmek Allahü Teala'nın kulu üzerindeki en büyük nimetlerindendir. Bu nimeti biz irademizle kazanırız, irademizle koruruz, Cenab-ı Allah muhafaza buyursun, irademizle kaybederiz. allah Teala kimseye Zulmederek, kazanabileceğin bir iradeyi, iradenle kazanabileceğin bir şeyden seni mahrum bırakmaz. Sen elde etmek isteyeceksin allah Teala, ya ya ben sana bunu nasip etmiyorum. Böyle bir şey yoktur. Hidayete talip oldun mu? allah Teala sana hidayeti verir insan e, insanoğlu niye dünya menfaatini elde etmek için uğraşmasını biliyor? Hem de iyi hesaplar yapıyor. Çocuklarımız belli yaştaki çocuklar teok dedikleri imtihanına daha dün girdiler, önceki gün girdiler. Anneler, babalar, çocuklar o yaştaki çocuklar bile bu işin hesabını mükemmel yapıyorlar. ki biz Allahü u Teala ya Rabbi ya biz tamam bize Kur'an gönderdin, peygamber gönderdi ama bu işin hesabını yapamıyorduk ya gücümüz yetmiyordu falan. Bizi bir daha Tevbe Bak Siz daha küçükken bile çocuklarınızın da kendinizin de bu işin hesabını iyi yapıyordunuz. Netinizi bilmemlerinizi vesairinizi falan mükemmel hesap ediyordunuz. Yok ben bu işin üstesinden gelemiyordum falan filan. Anlatılabilecek şeyler değildir bunlar. Külaha anlatılır. Küçükken bir kitapçukta bir hikaye okumuştum. Padişah'ın birisi işte bir gün beraberindekilere geziyor. geziyor. Yolda bir küçük çoban görmüş çocuk. Onunla konuşmuş. Ne konuşmuşsa güzel cevap vermiş. Çıkarmış ona bir altın vermiş. Alamam demiş. Niye evladım? Annem babam bana sorarlar bu parayı nereden buldum diye. E bana bir adam verdi diyecekler. Bir adam bir altın kimse vermez evladım diyecekler bana. Ya padişah verdi dersin. O zaman hiç inanmayacaklar. Niçin? Çünkü padişah bir altın vermez diyecekler bana. <gülüyor> Bakıyor ki bu her şey kafaya mutlu tıkırda çalışıyor. Tutmuş ona bir kese vermesin yani. Gitmiş. Bırak çekip gitmiş. Yolda giderken yolu bir değirmene uğramış. Değirmenciye sen burada ne yapıyorsun işte buğday öğütüyorum bu. Peki şu kadar okka buğdaydan ne kadar un çıkar? Şu kadar. Ne kadar fire verir? Bu kadar. Şu bu ne sormuşsa cevaplar tıkırında. Az önce çocuğu az sorduğu soruların aynısını sormaya başlamış. Diyelim ki Rabbin kim, dinin ne falan gibilerden. Yani din ile iman ile alakalı sorular sormuş. Allah'ın hiçbirisini de bilmemiş. Bu adamı yakalayın. ...zindana götürüyoruz. Babayı... ...yakalamışlar... ...götürürlerken küçük çocuk... ...yolda görmüş onları. Ne yapıyorsunuz demiş. Götüreceğiz demişler. Niye götürüyorsunuz Padişah soruyor. Sana sorduğumuz soruları... ...bilmedi. Dünyasıyla... ...ilgili soruları ne kadar sorduksa... ...hepşidiyi de güzel bildi. Onun için inanılıyor. Yok demiş. az götüremezsiniz demiş. Niçin? Çünkü benim, benim babamdır. Tamam ne olacak? Sen bildin onun için seni götürmüyoruz. O bilmedi onun için götürüyoruz. Hem baban hem. Baban vazifesini yaptı bana öğretti. Götürecekseniz siz de ona öğretmeyen babasını <gülüyor> götürün <gülüyor> <gülüyor> Filan yerde mezarda yatıyor. <gülüyor> daha da hoşlarına gitmişler. Bir, bir daha şey etmişler. Adamlar da söz almışlar. Şimdi diyeceğim şu. Dünya hesabını iyi biliyoruz. Hepimiz biliyoruz. Ben de biliyorum. Siz de biliyorsunuz. Elhamdülillah ki biliyoruz. Bu bir nimettir. Fakat bu nimetle yetinmeyelim. allah Teala'nın önümüzde dünya kadar nimeti var. Hepsini tahsil etmek için, elde etmek için özellikle bu nimetlerin ahirette ebediyete dönüşecek olanlarını tahsil etmenin yollarını arayalım. Akıllı insan budur. Akıllı insan acil ve geçici olanı ebedi olana tercih edemez. Akıllı insan daima ebedi olanı önceler. Onun için uğraşır. Kendisini ona odaklar. Ama kafirler bu hesabı yapmadıkları için ahirette hüsranları en büyük olacak olanlardır. Hocam aləhserun diyor. Onlar en ileri derecede hüsrana uğrayacak olanlardır. Şimdi şu Ara suresinin sonlarında hatırlıyorsunuz ve bütün peygamberlere kavimlerinden itiraz geliyordu. Peygamber Efendimize de senin getirdiğin bu vahiy Allah'tan gelmemiştir. ...biz seni büyülenmiş kimselerden zannediyoruz diyorlardı. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a da... ...şeytanlar nazil oluyor, beşer öğretiyor, onun söylediği bir şiirdir, söylediği bir efendim, e hezeyandır diye söylüyorlardı, delidir diyorlardı. Cenab-ı Allah burada şu Ara Suresinin sonunda verdiği cevap gibi... Burada da cevabı bir daha pekiştiriyor. Böylelikle Kur'an'ın surelerinin birbirleriyle ne kadar irtibatlı olduğu da görülmüş oluyor. Ve inneke letulekkal Kur'ane min ledun hakimin alim. Allah'a emanet Ve şüphesiz sen ey Muhammed aleyhissalatü vesselam. لَتُلَقَّ Kur'an, Yemin olsun Kur'an'ı alıyorsun. Kimden? مِنْ لَدُنْ alim, Hakim ve alim birisinden. Oradan geliyor sana. Bu ledün kelimesi cahil cühelanın elinde musibete uğruyor. Musibete dönüşüyor. Nereden çıkarmışlarsa ben de bilmiyorum. Aslında belli. Fakat alakası yok. O manada söylüyorum. Bir şey söylüyorsun. Hı, sen galiba ledün ilmini inkar ediyorsun. Diyor. Ya o ledün ilmi diye bir ilim yok ki. Olmayan bir şeyi nasıl inkar etmek demek subayistir? Yok öyle bir şey ki inkar edeyim. Var olan bir şeyi inkar edilir. Ha. Sen bu ile kelimesi tarafından, cihetinden, ondan gibi bir anlamda kullanılıyor. Onlar nereden alıyorlar ve nasıl bu manayı veriyorlar? Fa'adabda abdan min ibadina allamnahum illadunna ilmadan getiriyorlar. Ya kardeşim senin kullandığın bir tamlama. Burada ise bir mef'uldür ayet-i kerimede. Aradaki farkı biraz belki açıklarım. Diyor ki, o zaman ikisi yani Musa Aleyhisselam ile yanındaki bir rivayete göre Yuşa Aleyhisselam genç delikanlı kullarımızdan bir kul gördüler. Biz o kula ledünnümüzden bir ilim öğrenmiştik. Yani kendi tarafımızdan ona bir bilgi vermiştik. E? dün ilmi bir ilim türü olduğunun delili değil ki bu. Allah dilediği zaman özel olarak birisine bir bilgi öğretir. Bu böyle de olabilir, böyle de olabilir. Tür olarak illa şudur ve bu ilim, efendim, işte bilinmeyeni bilmek, olmayanı hakkında nasıl olacağı malumatı vermek falan filan gibi bir ilim kastediliyor. Manası yok burada neyle bağlantı kurarlarsa kusurlar öyle bir ilim evvela yok Allah'ın ilmi var ve Allah'ın bu ilmini dilediği zaman dilediği kimseye öğretmesi var bitti He. Allah bunu nasıl öğretiyor Vahiyle öğretiyor bir de özel olarak efendim, Hızır Aleyhisselam'a öğrettiği gibi öğretmesi var peki Hızır Aleyhisselam'a öğrettiği bir istisnadır o ona öğretmiş olması ...önümüze gelen herkesi... ...Hızır Aleyhisselam gibi görmemizi mi gerektirecek? Ahmet'e de... Allahü Teala ledün ilmini öğretti. Aliye de, Veliye de. Onun hakkında ayet var. Bunun hakkında ne var? Mesela Salih Efendi'ye... ...hocamıza... Allahü Teala ledünlünden ilim verdi diyeceğiz. Neye dayanarak söylüyoruz? Onun ile ilgili demek ki... ...verilen bir şey değil çünkü bu. Ayet varsa, delil varsa... ...sünnetten delil varsa... Vardır bu ilim o kimsede deriz. Hazır Aleyhisselam hakkında ayet var. Biz ona kendi tarafımızdan yani ledünnümüzden ilim öğrettik. Ben size ben de Allahü Teala bana ledünnümden ilim öğretti diyecek olsam yavaş ol diyeceksin. ne daha söylüyorsun diyeceksiniz. Demezseniz ben de saparım siz de sapıtırsınız. Böyle bir şey yok. İşte burada da Cenab-ı Allah, sen Kur'an'ı, hikmeti de sonsuz, ilmi de sonsuz tarafından almaktasın. O gönderiyor, sen de onu telakki ediyorsun. Yani karşılıyorsun, öğreniyorsun, onu akrediyorsun. Ve insanlara öğrenecek, anlamlarını açıklayacak bir hale geliyor bu Kur'an'ın hakim ve alim tarafından Resulüne bildirilmiş olmasının da özel bir esprisi vardır. Çünkü Kur'an-ı Kerim'deki malumat, Kur'an ayetlerindeki bilgiler, Kur'an ayetlerinde insanı dünya ve ahirette saadete götürecek irşadlar ancak hikmeti sonsuz, hükmü safa sağlam, ...ve her şeyi bilen bir kişi tarafından indirilmiş olabilir. Kur'an-ı Kerim ayetleri... ...kimden geldiklerinin zaten adreslerini veriyor. Bu ayetler bu muhteva ile... ...ancak Allah tarafından indirilmiş buyruklar olabilirler. Onun için Cenab-ı Cenab Allah... ...Yüce Peygamberine hitaben... Bu Kur'an-ı Azimüşşan'ı nereden gelip kime indirildiğini, kimden geldiğini, kimden kim tarafından kime indirildiğini bu ayet-i kerime çok açık ve net bir şekilde ortaya koyuyoruz. <Sessizlik> İnneke le tulakkal Kur'an Sen tulakka meçhul bir fil Kur'an ile karşı karşıya getiriliyorsun. Yani zıtlık anlamında değil. Kur'an ile karşılaştırılıyorsun. Ee, yani mukayese anlamında değil. Kur'an ile e, Kur'an'a muhatap kılınıyorsun. En güzel ifadesi burada bu oldu. Kur'an ile muhatap alınıyorsun. Kur'an ile sana hitap ediliyor. Kim tarafından? Hakim ve alim kişi tarafından. Celle ilahe Gerçekten de bu Kur'an ancak hakim ve alimin sözü olan istediği kadar bilgili olsun Allah'a nispetle cahilin de cahili olan bir kul kelamı, bir mahluk kelamı asla olamaz. Çünkü az önce bahsettiğimiz kendisine Cenab-ı Allah kendi tarafından ilim öğrettiği Hazır Aleyhisselam ile Musa Aleyhisselam o uzun hikayelerinde hadiste, Kur'an'da bu geçmez ilgili hadiste zikrediliyor gemi de seyahat ederlerken o deldikleri gemide seyahat ederlerken bir kuş geliyor. Geminin diyor, kenarına güverte mi diyorlarlar diyorlar. orasında oturuyor. Derken denizden gagasıyla bir miktar su alıyor. Hızır Aleyhisselam Musa Aleyhisselam'a diyor ki benim ilmim senin ilmin Günümüze kadar gelen insanların ilmi ve kıyamete kadar gelecek beşerin ilmi bir araya gelse, şu kusun denizden eksilttiği o azıcık bir damlacık su kadar bile olamaz diyor. Mümkün değil. İşte Kur'an öyle bir yüce zatın kelamı. Ve Muhammed Aleyhisselatü Vesselam öyle bir kelama muhatap olmuştur. Şimdi bu kelama muhatap olan o yüce zata nasıl onun yaptıklarına, söylediklerine, takrirlerine, oturup kalkmasına yan gözle bakabilir? Yok Kur'an'dan başka vahiy yoktur. Yok Kur'an'dan başka kitap insanları bağlamaz. Yok bilmem yok. Ya etmeyin eylemeyin. Ya. Bu Kur'an'ı sıradanlaştırıyorsunuz üstelik. Biz faraza efendim, gıdaları bilmem neleri vesaireleri iyi bilen bir tabip ilmiyle amel edecek olursa ne yapar? zararlı gıdaları veya gıdanın zararlı olabilecek hallerini bildiği için onlardan uzak kalır. Yani şu yüce vahyin, şu yüce kitabın insanların tahsil edecekleri, öğrenecekleri bir ilim kadar bir kıymeti yok mu? Bu kaçınılmaz bir hadisedir. Kim ne derse desin. İnsanlar Gördükleri eğitime göre bir şahsiyet kazanırlar. O eğitimin izleri üzerlerinde olur. Bu budur. Bir adamın mesleği faraza. Diyelim ki fizikçi olsun. inşaatçı olsun. Mimar olsun. Ressam olsun. Mesela. Eşya ve olaylara... ...kendi kişiliğinin bir parçası olan ressamlığı... ...mimarlığı, mühendisliği, fizikçiliği... ...hatta ayakkabıcılığı diyelim... ...gibi... Mesleği ne olursa olsun o açıdan bak. Ben kadar iyi kötü biraz dille uğraştığım için bazen sıkıcı bile olabiliyorum. İnsanların konuşmalarına takılıyorum. Ya bu kelimeyi burada böyle değil böyle kullanın dediğim haller oluyor. Bu kelime burada böyle kullanılmaz. Daha önceleri daha fazla bir iki uyarıldım. Evden, tamam mı? Biraz kendine dikkat etmeye başladı. Ne için? Çünkü insanın eğitiminin kendisinin davranışlarına yansıması yansımaması mümkün değildir. Mümkün değildir. Böyledir. Peki, peygambere bu kitap indiriliyor ya. Başka delillere bilmem ne vesaire gerek yok. Hakim ve alim tarafından indirilen bir daha indirilse Allah korkusundan haşyetinden darmadağın olacak bir kitaptan bahsediyoruz. Bu kitap o peygambere hiç mi şahsiyet kazandırmayacak? Haşa! O peygamber dağ bile olsaydı, değil mi? O vahyin gereği darmadağın olacaktı. Peki bu peygamber bu vahyi alıyor. Bu Kur'an'ı muhatabı oluyor. Ümmete tebliğ edecek olan oluyor. Bu kitabın gerektiği her şey sözlerinde, davranışlarında, hal ve hareketlerinde, irşatlarında oturup kalkmasında görülmeyecek mi? Bunu neye dayanarak söylüyoruz? Kur'an'ı küçümsediğimizin ...Kur'an'ı Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ı da şekillendirmediğimizin iddiasını ortaya koyduğumuzun farkında mıyız? Peki Muhammed'i şekillendirmeyen Kur'an beni niye şekillendirsin? Böyle şey olur mu? Aksi doğrudur. Muhammed'i şekillendiren Kur'an, Muhammed'in hal ve hareketlerini yönlendiren Kur'an Aleyhisselatü Vesselam... Elbette beni de yönlendirecektir, benim hal ve hareketlerimi de şekillendirecektir, beni de kalıbına dökecektir. Daha doğrusu ben de o kalıba dökülme iradesini göstermek ve onu gereğince yerine getirmek için elimden geldiği kadar çalışmak zorundayım. Bunun başka yolu yok. Niçin? Çünkü bu Kur'an hikmeti sonsuz, hükmü sapasağlam... Ve her şeyi bilen tarafından o yüce Rasul'e indirilmiştir. Bizde onun izinden gitmekle mükellefiz. Bundan sonra Kur'an-ı Kerim'de Musa Aleyhisselam'ın kıssaları çok etkileyicidir. Çok etraflıdır ve bu kıssalar... Kur'an-ı Kerim'in her yerinde tekrarlandıkça apayrı bir mucizevi ifadelerle ve değişik lafızlarla adeta tekrar edilir. Onun için her ne kadar tekrar edilir diyorsak da hadise aynen zikredilse bile birebir bir tekrardan bahsedemiyoruz. Bu da Kur'an-ı Kerim'in alim ve hakim tarafından indirilişinin bir başka veçhesidir. Bundan sonra Kasa suresi gelecek. Nasip olursa orada da Musa aleyhisselam kıssasından bahsedildiğini göreceğiz. Ama farklı bir şey. Oradaki lezzet ayrı, buradaki lezzet ayrı. Orada kıssanın anlatılış şekli ayrı, burada ayrı. Burada bu kıssadan bahsetmenin maksadı ayrı, Orada oksada bahsetmenin maksadı ayrı. Bu da Kur'an-ı Kerim'in evanim, mucizevi özelliklerinden ve mucize oluşunun cihetlerinden bir tanesi. Çok ifadende ise nefis bir kısa, nefis olarak başlıyor ve fevkalade etkileyici bir şekilde. ...devam ediyor. Bu kıssayı düşündüğünüz zaman... Allahü Teala'nın hikmetini... ...ilmini... ...ve tedbirini de daha iyi anlıyorsunuz. Kur'an hakim ve alim... ...öyle dedi ya son ayet okuduğumuz... Önce. ...Hakim ve alim hikmeti sonsuz... ...hükmü her şey sapasağlam... ...her şeyi bilen tarafından... ...işte al sana... ...hikmet ile... ...ilim ile yoğrulmuş... Ve bunun apaçık bir hayat tablosu olarak Musa Aleyhisselam'ın kıssasının bir veçesi, bir yönü. Bu ayetleri, bu kıssayı tefekkür ettiğimiz zaman Allahü Teala'nın ne kadar hakim, ne kadar alim olduğunu da birebir idrak ederiz. Öte hiçbir şey. Okuyalım, yavaş yavaş. İz قَالَ مُوسَى لِهْلِهِ اِنِّي اَنَسْتُ نَارًا Ey Muhammed hatırla. Bir zaman geçti ki Musa hanımına bir rivayete göre o zaman çocukları doğurmuştu. Çünkü biliyorsunuz kayınpederiyle anlaşma yapmıştı. Ben sana bu iki kızımdan birisini nikahlamam mukabilinde mehir olarak yani sen bana 8 yıl ücretle hizmet edeceksin işimi göreceksin eğer lütfedip ona tamamlarsan bu senin iyiliğin olur Allah Allah demek ki nafile hizmet de var yani Allah rızası için kimseden bir ücret beklemeden bir hizmet etmek de var dinimizde bunun önü de açık. Önü de açık. İyilik yaparsanız bir tarafa gitmez, kaybolmaz. Ama biz, kardeşim benim vazifem mi? Yok o halde yapmıyorum. Tamam da aranızda fazileti unutmayın diyen Allah'ın hitabını unutmayalım. la تَنْسَوُ الْفَضْلَا بَيْنَكُمْ Birbirimize karşı faziletli davranmak, sonuna kadar haklarımızı aramaktan daha güzeldir. Daha yücedir. Bizi daha çok yüceltir. Müsamahakarlık, affetmek, bağışlamak, karşılıksız vermek, hatta karşılık almayı hesaba katmadan hiç düşünmeden bir şeyler yapmak. insanın ruhunu yücelten şeyler. Hukuk, faziletin mevzubahis olmadığı yerde geçerlidir. Bir kimsedeki alacağını istemek senin hakkındır. Fakat bakıyorsun ki alacağını alsan adamı zor duruma düşüreceksin. Hiç sesimi çıkarmayayım. Benim alacağımı hatırına getirmesin diye Allah rızası için ona görünmeyeyim. Bu, seni alabildiğine ince düşündürür. Öbürü de, ne olur, Rabbim nasip etse de, üzerimdeki bu borcu ödeyebilsem diye düşünecektir. Düşünmelidir. Haydi ne olur, hayır hakkım. Tamam, istemek hakkındır. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam, hatta kaba bir şekilde... Hakkını isteyene sahabi bağırıyor. Sen Resulullah'a böyle ne dersin diyor. Bırak onu diyor. Hak sahibinin bir sultanı vardır. Yani bir gücü, bir yetkisi, bir salahiyeti vardır. O hakkın kendisine verdiği güçle kuruşabiliyor. Hak da büyük bir şeydir. Ama senin hakkını bağışlayabilecek noktada olman... Seni daha da büyütür. İşte Kayınpederin Musa Aleyhisselam'a diyor ki fe in etmem te aşran fe ona da istersen tamamla o da senin iyiliğin olur diyor. Ama ben seni zora koşmak istemem. Buyurun. Müslümanlar arasındaki muamelenin esası budur. Böyle olmalıdır. Böyle olmalıdır. Müsamahakarlığı. Ha kendi hesabına. İş benim işim. Sen onun amirisin. Ben hesabıma müsamahakarlık göstereceksin. Onu sen yapamazsın, Onu ben yapacağım. Çünkü biz bazen hani dağdan kar bağışlamayı çok severiz. Kimin malını kime veriyorsun? Kimin hakkını kime bağışlıyorsun? Biz kişinin kendisine ait olan haklardan bahsediyoruz. Erciyes dağından kar bağışlanmaz. Bu budur. Erciyes dağını, Erciyes'in kendisi kar Karını. budur. Bu Ona dikkat edelim. İşte Musa Aleyhisselam o kadar süre kaldığı için dedik, bazıları dedikleri gibi çocukları da vardı. Yolculuk, gece karanlık fırtına anlatıldığına göre yolunu kaybediyor soğuk bir gece. Bir kocanın erkeğin hanımına ve evladına karşı vazifelerine de dikkat çekmesi açısından çok önemlidir. İzlale Musa li ahlhi, inni anestunara. Hatırla o zaman ki Musa ailesine hanımına ben ...bir ateş gördüm demişti. سَاتِكُمْ مِنْهَا بِخَبَرْ Diyelim ki oğluna ya git orada bak ne oluyor demedi. Hanımına ben burada çocuklarla oyalanayım sen git bak. Onu da demedi. Ben gideceğim diyor. Ben gideceğim. سَاتِكُمْ مِنْهَا haber. Ondan size yakında bir haber getirivereceğim <gülüyor> haberi şunun için getirecekti acaba hangi istikametten gidelim yolumuzu karanlıkta fırtınada kaybettik o muhtemelen ateşi birileri yakmıştır Musa aleyhisselamın şeyi bu algısı bu muhtemelen o ateşi birileri yakmıştır biz de gideceğiz o ateşin yanında bulunanlara ben de ya filan yere gitmek istiyorum. Mısır'a gitmek istiyorum. Buradan nasıl gidilir? Hangi yolu takip etmeliyim? Diyeceğim. Böylelikle yolumuzu bulacağız. Ev bişihe bin kabes Ya da ateşten alacağım alevli bir alas veyahut da bir miktar ne bileyim işte yanmaya müsait ateş parçası, odun parçası her neyse Alım geleceğim diyor. Le alekum Olur ki o ateş ile hem ısınır hem aydınlanırsınız. İstila odur. Tasallum. Erkeğin bu ayet-i kerimenin de işaret ettiği gibi <gülüyor> ailesinde sorumlulukları vardır. Kendisinin yapması gereken işleri kendisi yapacaktır. Mazeretsiz olarak onları efendim hanımına çocuğuna bırakamaz. İşte Musa aleyhisselam böyle yaptı. Böyle yaptı. Felemmâ câehe Allah Allah Müthiş bir hal. Anlatılamaz bir hal. Ama o ateşin yanına geldi mi? Gelince. Nû diye. En buurike men fin nâr ve men havle. Tasavvur ettiğiniz zaman böyle tüyleri diken diken oluyor insan. Ona seslenildi. Ne diye? O ateş içinde bulunana da Ateşin etrafında bulunanlara da bereket ihsan olundu. Mübarek kılındılar. Musa Aleyhisselam ne bekliyordu? Ne için gitti? Neyle karşılaştı? Böyle bir hal ile karşılaşıldığı zaman insanın ...ne durumda olacağını inanın... ...tasavvur etmek mümkün değildir. Karanlıkta bazen... ...beklemediğiniz bir hışırtı duyarsınız... ...aklınız başından gider. Başınızdan gidiyor. Veya... ...bir ses duyar gibi olursunuz... ...farklı bir hal olursunuz. Yani kısacası... ...bu... Musa Aleyhisselam'ın bu şekilde bir seslenişe muhatap olmasının neticesinde karşı karşıya kalmış olduğu ruh halini tasavvur etmek gerçekten pek zordur. Ve düşünün ki Cenab-ı Allah'tan gelen bu sesleniş, ...yaratılmış hiçbir varlığın sesine benzememektedir. Musa Aleyhisselam... ...böyle bir... ...sesin bir benzerini, bir seslenişin daha doğrusu... ...benzerini... ...ve hatta bu muhtevada... ...veya buna benzer bir sesleniş... ...ilk defa işitiyor, işitmemiştir daha... Önce ateş ve çevresindekilerin mübarek kılındığı belirtilerek Musa Aleyhisselam'ın o nasıl diyelim dehşetli hali ne yapılmakta? Teskin edilmekte. Musa Aleyhisselam rahatlatılmakta. Kötü bir şey yok ey Musa merak etme. Sen ve ateşin çevresinde her ne varsa, kim varsa mübareksidir kalbine huzur ve itminan getiren bir bu Ve ondan sonra ona kendisinin peygamber olarak gönderilmesinin da veyahut da bu şekilde seslenilmesinin hakikatini ve özünü ifade eden, ortaya koyan bir hitap ile devam ediyor. Ve subhanellahi Rabbil alemin. Bütün alemlerin, mahlukatın, kainatın, her ne varsa, küçüğüyle, büyüğüyle, bilineniyle, bilinmeyeniyle, görüneniyle, görünmeyeniyle. Bütün alemlerin Rabbi, sahibi, efendisi, maliki, var edicisi, kendi düzenleri içerisinde onları düzenleyen lerin sahibi ve maliki, Rabbi olan Allah her türlü eksiklikten münezzehtir. Evet. Subhan kelimesi, tesbih kelimesinden geliyor biliyorsunuz. Subhanallah, Subhanallah diye çekiyoruz. Ne demek? Daha önce de söylemiştik. Subhanallah Allah-u Teala'yı kendisine yakışmayan, ona layık olmayan her türlü sıfatlardan özelliklerden hallerden, durumlardan uzak olduğunu kendisine yakışan ve layık olan sahip olan, sahip olduğu ve sahip olduğuna inanmamız gereken her türlü mükemmellikle onu nitelendirmektir. Her türlü eksiklik ve kusurlu, kusurdan uzak olduğunu Buna karşılık her türlü kemale sahip olduğunu anlatan bir ifadedir. İşte tevhidin esası da budur. Böyle olan Allah'a ancak ibadet edilir. Böyle olan Allah'ın ancak emir ve hükümleri alınır. Böyle olan Allah'ın ancak emir ve hükümleri din olarak şeriat olarak kabul edilir. Varsa başka alemlerin Rabbi varsa her türlü kemale sahip her türlü eksiklikten uzak bir başka varlık buyurun bilelim onu ibadet ona ibadet edelim onu rabb edinelim yok o halde bir tek mabut vardır o da alimlerin Rabbi biricik halik olan yüce Rabbimiz celle celaluhu la ilahe Başka kimse olamaz. Musa aleyhisselama bu sefer ona hitap edilişinin esas maksadı. Peygamber olarak gönderilişinin esas gayesi ona bu sözleriyle çok özet ve ciz Cenab-ı Rabbül Alemine ifade edendiyse yakışan bir muciz ifade ile ne yapılmış oldu? Anlatılmış oldu. Ey Musa diyor Ya Musa İnnehu an Allah el Aziz el Sana bu seslenen benim Allah'ım aziz ve hakim olan Allah. Im. Bu ses nereden geliyor? İnsan sesi gibi tek bir cihetten gelmiyor. Harfler, kelimeler, cümleler kullananlara konuşulmuyor. Ama harflerin ve kelimelerin Manasıyla dolup taşıyorum. Bu kelamın sahibi kim? Hiçbir şeye benzemiyor. Cenab-ı Allah nasıl varlığı ve zatıyla sıfatlarıyla, isimleriyle hiçbir varlığa benzemiyorsa onun kelamı ve seslenişi de hiçbir kimseye ve hiçbir mahluka elbette ki benzemeyecek. Ay. Sana o seslenen var ya o benim, Allah'ım. El-Aziz, El-Hakim olan. El-Aziz, daha önce de söylemiştik kısaca, hiç kimsenin hükmüne karşı koyamadığı, direnemediği, en güçlü, en kuvvetli, en yüce, en şerefli varlık demek. El-Hakim, hikmeti sonsuz, hüküm ve şeriatıyla, kaza ve takdirleriyle, indirdiği hükümleriyle, hikmeti sonsuz olan demektir. Hikmet ise ne demek? Ve hükmü sağlam Hikmet, her bir şeyi yerli yerince olması gerektiği gibi yapmak demektir. Hakim ise mübalağa kipidir. Türkçe'de abartı diyorlar. Yani güzel bir ifade değil bu böyle yerlerde mübalağa kipi. Allahu Teala'nın hikmetinin insanların bile geldiği, alışa geldiği hikmetin çok ötesinde ve onunla hiç kıyas edilemeyecek kadar pek büyük olduğunu ifade eder. Bu sefer Cenab-ı Allah kendisini ona tanıttıktan sonra iş emir vermek aşamasına geliyor. Tıpkı mümin bir kimsenin imanından sonra Allah'ın emirleri olan şeriat'a uymasına sıra gelmesi gibi. Tevhidden sonra tevhidin gereği olan şeriat'a tabiiyet gelir. İmandan sonra İmanın gereği olan şer'i ahkamı yaşamaya sıra gelir. Bu vazgeçilmez bir mantıktır. Birbirinden kopmayan bir irtimattır bu. İşte ona emrediyor. <gülüyor> Bakınız, peygamber evvela kendisinin peygamber olduğuna inanmak durumundadır. Bunun için de peygamberin de peygamber olduğuna dair kesin bir delil ve belgesinin ...bulunması lazım. Onun için Cenab-ı Allah... ...Musa Aleyhisselam'ın mucizesini... ...Peygamberliğinin ispatı olan mucizesini... ...ilk olarak kendisine gösteriyor. Ki... ...Musa Aleyhisselam... ...nübüvvetinde, Risaletinde... ...en ufak bir tereddüde düşmesin. Yoksa... ...bir peygamber... ...nübüvvetine iman etmese... ...Risaletine iman etmese... Musa Aleyhisselam, Kur'an-ı Kerim'den biliyoruz, bu kadar sıkıntı çeker miydi? İşte iman, insanın önündeki her türlü engeli aşabilmek gücünü kazandıran müstesna bir kabiliyet, müstesna bir imkandır. Musa Aleyhisselam, kendi risaletine, dolayısıyla Allahü Teala'nın kendisine indirdiği hakikatlere iman etmeseydi, direnemezdi ki. Bunu Musa Aleyhisselam'ın kıssasında hemen hemen her yerde görüyoruz. En çarpıcı örneklerden birisi. Deniz yarılmış. Daha doğrusu denizin kıyına, kıyısına gelmişler. İki adım daha ileri gidemezler. Gidemiyorlar. Arkasından Firavun ordusu. Bütün ihtişamıyla, gücüyle geliyor. Bütün hızıyla. Musa Aleyhisselam'ın beraberindeki İsrail oğulları inna Mudrakun" dediler. Yetişirdik. Bize yetiştiler. Kıstırdılar bizi artık. Musa Aleyhisselam ne diyor? kelle inne me'ye rabbi seyehdîn Asla öyle bir şey olmayacak. Resul olmasa bu sözü nasıl söylesin? Asla, kelle asla, mümkün değil, ben hiçbir şey olmaz. Halbuki, yaşanan olay, yaşanmakta olan olay, aksini ispat ediyor. O, Biz yetişir, bize yetiştiler, diyen İsrail okullarının doğruluğunu gösteriyor. Musa Aleyhisselam ne diyor? Asla diyor. İnne me'ye rabbi seyahdin. İşte iman budur. Asla, Rabbim benimle beraberdir. O bana ne yapacağımı gösterecektir. Allah emanet Öyle mi oldu? Vallahi öyle oldu. Ve kul nadribbi asakel mahr. Bitti. Asanı al, denize vur. Bitti. 12 İsrail ulları kolu için... Denizde on iki tane yol açılıyor. Firavun da askerleriyle beraber biz de buradan geçeriz diye zannederken onların çıkmasıyla birlikte Firavun'un denizin ortasına askerleriyle beraber gelmesiyle birlikte deniz kapanıyor. Allah'ın yardımından mümin sırat-ı müstakim üzere olmak şartıyla. Emin olmalı. Allah'ın yardımının zamanı gelince mutlaka gelip kendisine yetişeceğine bütün kalbiyle iman etmelidir. Zor bir hadiseden bahsediyorum. Farkındayım. Ama Musa Aleyhisselam bize örnektir. Onun için ona mucizesini söylüyor. Ve el-ki'asak Hasan'ı Bırak. Ayet-i Kerime'yi okuyup manasını verip bırakacağız bizden. فَلَمَّا رَآٰهَا تَهْتَزُ كَاَنَّهَا جَانُّ Asası, kocaman bir asa. Ha? Asasının diyor küçücük bir yılan gibi son derece kıvrak hareket ettiğini görünce وَلَّا مُدْبِرَ وَلَمْ يُعَقِّ Korkusundan bu asayı yere attık tamam ama bu yılan nereden çıktı? Ya başka bir yerde hayyetun tes'a diyor. Hızlıca koşan, kocaman bir yılan. Müfessirler bu iki ayet-i kerimeyi farklı ifaz derleri büyüklüğüyle kocaman, hareketiyle küçücük bir yılan gibiydi. Oysa Yılanlar arasında bu şey değildir. Siz hiç boğa yılanının incecik o şöyle 40-50 santimlik yılanlar kadar kıvrak ve hızlı hareket ettiğini düşünebildiniz mi? Böyle şey görülmüş, görülmüş müdür? Yok öyle bir şey. Kocaman bir yılan fakat küçücük bir yılan gibi hareket ediyor. İşte can odur. Hemen daha dehşetli olur değil mi? Kocaman bir yılan ve son derece hızlı kıvrak hareket ediyor. Daha çok korkar. Hiç arkasına dönmeden, bakmadan koşmaya başladı. Ya Musa la tehaf. Bir mucize daha. Bir sesleniş daha. Bir huzur. iklimi daha. Ey Musa korkma. İnni La yehâfu ledeyyel al Allah'a emanet Resuller benim huzurumda korkuya kapılmazlar. Korkmamalılar. Sen de korkmuyorsun artık. Bu sözle birlikte Musa Aleyhisselam'ın korkusu kaybolmuştur. ''İlla man zalem ve ilâ İnşallah ölümümüzdeki ders buradan devam edeceğiz. Subhane Rabbul Ke amma yasifun ve selamun alel murselin rabbil alamin